يا ايها الناس تقوا ربكم بالنقل خلقكم من نفس واحده خلق من هذا الجهه وبث منها رجالا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا واقولوا قولا ينسددا لكم اعمالكم ويغفر لكم وما يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا Amma ba'd hadith kitabullah wa khayran <gülüyor> hadi yahdi sallallahu alayhi wa sallam fasharhal umura muhtata'ataha wa kullu muhtata'atin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'd değerli kardeşlerim geçen dersimizde Uhud şehitlerinin defni konusundan bahsetmiştik Uhud şehitlerinin defnedilmesi bu hafta inşallah o bahsettiğimiz, anlattığımız konulardan nasıl bir netice elde ediyoruz hangi dersler çıkartıyoruz ondan bahsedeceğiz 40. dersin 40. konunun daha doğrusu 86. dersini inşallah yapacağız birincisi şehadeti yani şehitliği elde etmek hususunda niyetin etkisi niyet çok önemli her kim her kim Allah Azze ve Celle'nin kelimesi yüce olsun diye, la ilahe illallah yüce olsun diye savaşırsa o Allah yolundadır diyor. Ee, bu çıkartacağımız derslerden bir tanesi. Bununla ilgili iki tane adam vardı. Biri kuzman, diğeri de muhayrı. Kuzman'ı bir hatırlayın. Ee, <gülüyor> sahabeler onu ...o kadar iyi savaşçı olarak görüyorlar ki... ...7-8 tane kafiri, müşri öldürüyor. Çok büyük bir müjdeye nail olduğunu... ...şöyle hadisi özetleyerek söylüyorum. Düşünürken... ...adam... ...bizatihi ağzıyla... ...kavmiyetçilikten dolayı... ...asabiyetten dolayı... ...ondan sonra... ...ve yiğitlik yani cesaret için savaştığını ağzıyla itiraf ediyor. Ve bu arada bu adam... Yara almış bir insan yarasına da dayanamayıp kılıcını keskin tarafını karnına getiriyor. Diğer e, ters tarafını da yere ve kılıcın üzerine kapanıp ölüyor. Aleyhisselatü Vesselam daha ölmeden o adam ateş şeklindendir diyor. Evet. Diğeri ise muhayrık. Yahudilerden bir insan. Yahudi bir insan ama Müslüman Allah için savaşıyor. Kavmiyet için, asabiyet için, gösteriş için, yani yiğitlik adına savaşmıyor. Ve şehit oluyor, aleyhissalatü vesselam onun için diyor ki, Yahudilerin en hayırlısı. Allahu akbar. Demek ki niyet ne için savaşıldığı çok önemli. Allah Azze ve Celle, İçinizdeki şeyi saklasanız da, Açığa vursanız da, Açıklarsanız da Allah onu bilir diyor. Allah Azze ve Celle اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ sudur O kalplerin özel, özünü bilen İçimnizden ne geçiyor? Hepimizinkini biliyor. O yüzden niyet, Burada niyete delil getirdik. Niyet çok önemli. Ve Allah için takvalı Olunması gerekiyor. Allah Azze ve Celle'den korktuğu için Savaşılması gerekiyor. allah Teala Ehaç suresinde, لَيْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَ وَلَا Kurbanların ne etleri ne kanları Allah ulaşmaz. Ancak sizden bir takva ulaşır. Demek ki takvalı olmak Bir başka ayet kerebede, Allah Azze ve Celle Maide suresinde, Adem Aleyhisselam'ın oğullarından bahsederken, kurbanı kabul edilen kimse diyor ki, yani Habil, قال, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ Allah ancak muttakilerden, takva sahibi kimselerden kabul eder diyor. Buradan niyet çok önemli. Kalbin takvalı, yani sırf Allah için olması, Allah'tan sakınması gerekiyor. şehadet elde edebilmek için. Aleyhissalatü vesselam'a sahihayinde, yani Buhar ve Müslüm'de gelen bir hadiste soruluyor. Yiğitlik içinden, cesaretten dolayı. Kavmiyetçilikten dolayı yahut gösteriş için savaşanlardan hangisi Allah yolundadır diye sorulunca aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki her kim Allah'ın kelimesi yüce olsun diye savaşırsa işte o Allah yolundadır. O Allah yolundadır diyor. İmam-ı Müslüm'ün Ebu Hureyre'den rivayetinde ise diyor ki ben aleyhissalatü vesselamdan işittim şöyle buyuruyordu Kıyamet günü hakkında ilk hüküm verilecek kimse şehit kimsedir. Şehit getirilir kıyamet günü. Ve ona Allah Azze ve Celle verdiği nimetleri tanıtır. Şunlar sana verilen nimetler diye. O da onları tanır, bilir. Ve der ki sen nasıl amel ettin? Neyle amel ettin? Der, der ki o şehit kimse, ben şehit oluncaya kadar, şehit oluncaya kadar senin yolunda savaştım, dedi. Allah Azze ve Celle yalan söyledi, diyor, yalan. Sen, insanlar falanca, kimse çok cüretli, yani cesaretli bir insandı, denilsin diye savaştın, öyle de denildi, diyor. Senin hakkında böyle söylendi. Sonra Allah Azze ve Celle, emreder, ta ki ateşin için atılıncaya kadar yüzü üzeri çekiliyor diyor. Allah-u Ekber. Yani düşünün ki şehit olarak insanların addettiği bir kimse, saydığı bir kimse ama kalbi eğer gerçekten Allah için takvalı değilse, Allah için yapmamışsa, başka şeyler varsa gitti. O büyük amel gitti. Allah muhafaza. Müellif, Bu hadisin Tirmizi'den bir şahidine getirmiş. Bu hadiste sahih. Özellikle tekrar müracaat ettin Hadisimiz sahih. Diyor ki Ebu Hureyre'den rivayetle yine aynı sahabe radıyallahu anh Allah tebareke ve teala kıyamet günü kullarını yanına iner. Ve haklarında hüküm verir. Hüküm vermesi için onların yanına gelir. Her ümmet Diz çökmüştür. Kulli ümmetin casiye. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de el-casiye diye bir sure var. Casiye. Bu sure adını ve terakulle ümmetin casiye. Her ümmeti casiye vaziyette. Yani diz çökmüş. hüküm verilmesi için Allah'ın huzurunda diz çökmüş görürsün Allahu akbar. Hadisin Kur'an'dan şahidine dikkat et. Casiye suresinde. Her ümmet diyor diz çökmüştür. Hem ayette söylüyor. Casiye suresi 28. ayet-i kerimede hem de burada hadiste. Her ümmet diz çökmüştür. Ne için? Hakkında hüküm verilmesi için. Ve ilk defa getirilecek kimse, 3 kişiden bahsediyor burada. İlk getirilecek kimse, 1- Kur'an hamili, hafız kimse. Allahu akbar, la ila. İkinci kimse, Allah yolunda öldürülen, üçüncü kimse de, çok malı olan kimse. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Allah Azze ve Celle, Kur'an hamiline, Kur'an okuyucusuna der ki, Resulüme, Peygamberime indirdiğim şeyi sana öğrettim. Öğretmedim mi? Diye soruyor. Daha doğrusu. Ben sana, Peygamber'e indirdiğim şeyi sana öğretmedim mi? O da Adam diyor ki hafız kimse bilakis öğrettin ya Rab. Peki sen neyle amel ettin? Bu öğrendiğin Kur'an'la ezberlediğin Kur'an'la Kur neyle amel ettin? Nasıl amel ettin? Diyor ki adam gece ve gündüz ben onunla kaim oldum yani gece ve gündüz onun hukukuna göre hareket ettim diyor. Allah azze ve celle yalan söyledi. Arkasından melekler yalan söyledi. Allahu akbar. Melekler de peşin sıra hemen. Bu hadiste gelen ziyade. Melekler de yalan söyledin diyor. Onlar da şahit. Melekler şahit. Sabah namazına şahit. Sabah namazı şahitlidir diyor. İkinci namazı da öyle. Niye? Melekler şahit oluyor. Devir teslim yaparken şahit oluyor melekler. Melekler birçok şeye şahit oluyorlar. İşte melekler diyor ki yalan söyledim Allah Tebari ve Teala buyurur ki sen falanca kimse iyi okuyucu İyi hafız denilsin diye okudun, ezberledin, böyle yaşadın demek yani. Ve sana gerçekten de böyle söylenir. Falanca iyi bir hafız değil. İnna lillâhu ve inna ileyhi râciûn. Allah'ım bu özellikten bizi beri kıl, sana halis bir şekilde, halis bir şekilde Kur'an okuyan onunla amel eden kimselerden ele Ya Rabbi, çok vahim bir durum. Sonra mal sahibi getirilir. Yani zengin kimse. Allah Azze ve Celle ben sana genişlik vermedim mi? Ve hiçbir kimseye ihtiyaç hissetmeyinceye kadar sana genişlik vermedim mi? Hiç kimseye seni muhtaç hissettirmedim mi? deyince o da bilakis ya Rabbi evet yani bana genişlik verdin deyince peki sana verdiğim şeyle ne yaptın? diye sorar Allahu Teala. O da der ki Akrabayı silah ettim. Yani akrabayı ziyaret ettim. Verdiğim malı. Ve tasaddukta bulundum. Yani fakire fikaraya sadaka verdim deyince Allah Azze yalan söyledim diyor. Melekleri arkasından yalan söyledim diyorlar. Allahu akbar. Sen falanca kimse cömert desinler diye böyle yaptın ve sana da öyle denildi diyor. Niyete bak. Sonra Allah yolunda öldürülen şehit kimse ki amellerin en üstün, Allah yolunda cihad, getirilir ve ona sen ne hususta öldürüldün, hangi yolda öldürüldün der ki, yarabbim ben senin yolunda cihad ederken, ölünceye kadar savaştım ve öldürüldüm derdi. Allah Azze ve Celle ona da yalan söyledi. Melekler de peşinden yalan söyledi derlerdi. Melekler de hep beraber böyle söylüyor. Allah Azze ve Celle sen Falanca kimse cesaretliydi. Yani böyle yiğit adamdı, denilsin diye savaştı ve sana da öyle denildi diyor. Sonra aleyhissalatü vesselam ellerini dizlerine vuruyor. Daha doğrusu Resulullah aleyhissalatü vesselam benim diyor dizlerime vurdu. Ey Ebu Hureyre! Ey Ebu Hureyre! Hadisinin rabisine diyor. Bu üç Bu üç kişi var ya Allah'ın mahlukatı içerisinde kıyamet günü ateşin kendilerine ilk defa tutuşturulacağı kimsedir. La ilahe illallah. Yani Allah için yapılacak bir ameli bir başka şey için, insanlar için yapmıyor. Ateş ilk defa bunlara tutuşturuluyor. Hadisim Rabilerinden Velid İbni Osman diyor ki bize diyor Ala bin Ebi Hakim anlattı. Muaviye'nin bir kılıççısı vardı diyor. Kılıç yapan bir ustası. Bu hadisin devamında. Onun yanına girdi diyor Muaviye. Adam ona Ebu Hureyre'nin bu rivayet ettiği bu uzunca hadise haber verince Muaviye dedi ki eğer bunlara bu üç kişiye böyle yapılıyorsa diyor bu şekilde eziyet edilecekse bu şekilde yani onlar ateşi hak etmişlerse geriye kalan insanlara ne yapılır diyor. Onların hali nicedir diyor. Allahu akbar. Sonra Muaviye radıyallahu anh hüngür hüngür alıyor. Hatta ölecek zannediyorlar. Helak olacak zannediyorlar. O kadar çok etkileniyor ki Allahu akbar. Gerçekten o kadar hassas bir nokta ki şu kalbi kontrol ettiğin zaman acaba birileri bana iyi anlatıyor, iyi Kur'an okuyor, ondan sonra ne güzel amel ediyor desinler diye mi yapıyorum yoksa Allah için mi yapıyorum? Hepimiz kalbimize sormamız lazım. Allah'ım kalplerimizde ıslah eyle. Ya mukallibel gulüb fıbbid gulüben alâ dinlik. Ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım kalplerimizi dinin üzerine sabit kalın. Muaviye'nin yanında insanlar diyorlar ki bu hadisten bahseden insan bize şerri getirdi deyince Muaviye ayıkıyor. Yani bir müddet geçince Muaviye o baygınlık halinden ayıkıyor. Yüzünü sülüyor ve Allah o Rasulü doğru söylemiştir diyor ve şu Hud suresindeki ayet kelimeyi kerimeyi tilavet ediyor. Men kane yürüydül <gülüyor> hayate dünya ve zineteha nuveffe ileyhim amallerim فيها ve hum Her kim dünya hayatını ve süsünü isterse onlara amellerini nuva fi leh in fiha dünyada tam olarak öderiz tam olarak karşılığını amellerinin yaptıkları şeyin karşılığını veririz ve onlardan hiçbir şey de eksiltilmez diyor Allahu ekber Peki ya ahiret ya ahiret Diyor ki Allah Azze ve Celle ulaikellezine neyse fil ahireti illa n-nar. Bu gibi insanlar için ahirette ateşten başka bir şey yok. وَحَبِتَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَعْتُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapmış oldukları şeyler boşa gitmiştir. Ve amel ettikleri şeyler de boşa çıkmıştır. Diyor. Allah-u Ekber. Yani Allah için yapılacak şey, Allah'ın cennetini, rızasını, hoşnutluğunu getiriyor. Başkası için yapılacak aynı amel bir ibadet dünyanın karşılığı veriliyor, ahirette ise hüsran. Allah'ım amellerimizi istihale, niyetlerimizi istihale ya Rabbi. Evet, ikincisi kardeşlerim. Birincisi niyet dedik. İkincisi çıkartacağımız derslerden ikincisi ölüye üç gün ağlamanın ve yüzünü açmanın, onu öpmenin caiz olması. Bu da aleyhissalatü vesselamın Hamza radıyallahu anh hani şehit oluyor ya ona ağlıyor. Cabir radıyallahu anh da babasını kaybetmiş. Babasını şehit olarak Uhud'da kaybetmiş. Onun yüzünü açıyor öpüyor Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında, huzurunda Aleyhissalatü Vesselam onu yasaklamıyor. Bununla ilgili delilimiz Bukhari'de Cabir radıyallahu anh'dan geliyor. Diyor ki, ben diyor babamın yüzündeki elbiseyi açtığımda o öldürüldüğü vakit yüzünü açmıştım diyor. Ağlar bir vaziyetteydim. Yüzünü açtım. İnsanlar bana engel oluyorlardı. Yani böyle yapmamam için engel oluyorlardı. Ama aleyhisselatü vesselam bana bir şey demedi. Yani engel olmadı diyor. Aleyhisselatü vesselam bana engel olmadı. Yüzünü açıp öpmesine. Ve etrafındakilerine aleyhisselatü vesselam bunu kaldırın. Yani şehidi yerinden kaldırın. Defin için deyince <gülüyor> halam diyor Fatma da Cabir'in babasına ağlamaya başladı diyor. Ali vesselam ona onlara dedi ki ister ağlayın ister ağlamayın. Siz onu yerinden kaldınınca kadar melekler onları onu gölgelendiriyor diyor Allahu ekber. Melekler onu gölgelendirmeye devam edecektir diyor. İşte şehidin dünyadaki mukafatı. Enes'in rivayet ettiği bir hadiste kardeşlerim... ...Aleyhisselatü Vesselam... ...hakkında bahsederek diyor ki... <gülüyor> ...biz diyor... ...Aleyhisselatü Vesselam'la beraber... ...Ebu Seyf'in yanına girdik diyor. Ebu Seyf... E, ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim'in... ...süt annesinin kocası... ...Ebu Seyf... ...İbrahim... ...Mariye'den doğduğu zaman... Ona e, süt anne e, olmak için yarışmış insanlar. Ebu Süfeyf de o süt annenin kocası. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle İbrahim'i alıyor. Onu öpüyor, kokluyor, ölmek üzere can çekişiyor. Biz de İbrahim'in yanına girdiğimiz zaman diyor İbrahim can çekişiyordu diyor. Ya yani insanın evladı canı, ciğeri, hani halk arasında Allah acılarını göstermesin derler ya, o işte o. Ama Allah Azze ve Celle acılarını göstermesin derken asıl olarak dini yönden acılarını göstermesin demek lazım. Buna niyet etmek lazım. Yoksa çocuk gitmiş, harap olmuş, ölmüş, vefat etmiş bir önemi yok. Eğer dini, diyaneti yoksa Aleyhissalatü vesselam, gözlerinden yaş boşanıyor. Abdurrahman ibn Af diyor ki Ey Allah'ın Resulü hani, yani ne oluyor sana? Hani böyle bir şey yoktu? Yani ağlamak yoktu deyince sen de mi ağlıyorsun deyince diyor ki ey ibn Af muhakkak ki bu bir rahmettir. Yani bu bir acımadır diyor. Bu bir acıma, merhamet. Sonra gözyaşıtı üzerinden tekrar bir gözyaşı takip ediyor. Diyor ki, Aleyhissalatu vesselam, göz yaşarır, kalp de merhamet eder, acır diyor. Hüzünle diyor. daha Kalp de hüzünlenir. Biz Rabbimizin burası çok önemli. Biz Rabbimizin razı olmayacağı bir şeyi söylemeyiz diyor. La ilahe illallah. Yani o en acili anda evladını kaybetmiş kokluyorsun yüzüne gözüne sürüyorsun gözünden sadece yaştan akıyor ve başka hiçbir şekilde Allah'a isyan kelimesini söylemiyorsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi biz Rabbimizin ya razı olmayacağı bir şey söylemeyiz diyor. Biz Ancak ey İbrahim senden dolayı mahzunluyuz, üzüntülüyüz. Yani seni kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz diyor. Taşkınlık yapmıyor aleyhissalatü vesselam. Ve bunu yasaklıyor ashabına. Yaka paça yırtmayı, bağırmayı, cahile bağırışı gibi bağırıp nay etmeyi yasaklıyor. Ama göz yaşarır, kalp hüzünlenir diyor. Dolayısıyla cenazeye ağlamak Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi sünnet. Ama nasıl ağlamak? Sıssızca metanetli hiçbir kötü şey söylemeksiz. Allah'ı kızdıracak hiçbir şey söylemeksiz. Bu hususta Allah rızası için kadınları uyarmak lazım. Allah. Kadınlar. Kadınlar. Musibet ehli insanlar. Allah'ın korudukları müstesna. Onlar musibette musibette kendilerinden geçiyorlar ve Haram olan, Allah'ı kısıracak şeyleri söylüyor. Allah kadınlarımızı, kızlarımızı ıslah eylesin. Bizi de, <gülüyor> öncelikle bizi ıslah eylesin. Onlarla birlikte bizi de ıslah eylesin. Yani. Sünn-i Ebu Davud'da gelen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Cafer, Muhte Savaşı'nda biliyorsunuz Mu'te destan inşallah oralara ömrümüz yeter de gelirsek 2-3 seneye kadar o zaman anlatacağız. Mu'te Destanı'nda Cafer radiyallahu anh şehit oluyor. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam Cafer'in ailesine 3 gün mühlet veriyor. Onların yanına gidiyor. 3 gün mühlet veriyor. 3. gün yanlarına veriyor ve artık kardeşime ağlamayın diyor. 3 günden fazla yas tutmak yani ağlamak doğru değildi Ancak kocası ölen kadın kocası için kocası için 4 ay on gün yas tutar. Onun dışında onun dışında üç günden fazla yas tutmak yoktur. Üç gün ağlanabilir yani. Ama dediğim şartlarda, ölçülerde bu çok önemli. Üçüncüsü, anlayacak derslerden üçüncüsü, şehidi bir kefenle veyahut da elbisesinin üzerinden birkaç tane kefenle, kefenlemenin müstehab olması. Bu hususta İmam Ahmet'in müsnedinde sahih olarak bir rivayet edilen bir hadis var. Zübeyir radiyallahu anh'dan, diyor ki Uhud günü olduğu zaman bir kadın diyor koşarak o ölülerin yanına, yanına gitti yani onları görmek istedi diyor neredeyse onları görecekti. Öldürülenlerin haline yani vakıf olacaktı. Aleyhisselatü Vesselam bundan hoşlanmadı. Kadın, kadın diye seslendi diyor. Yani kadına dikkat edin. Ona izin vermeyin mahiyetinde. Dikkatlice bakınca diyor Caver radıyallahu anh hadisi rivayet eden Şeyh Zübeyir radıyallahu anh o diyor annem Safiye'ymiş diyor. Annesi Safiye. Hamza radıyallahu anh'ın kız kardeşi. Hemen diyor onun peşine gittim. Ve onu diyor, ölülerin yanına varmadan diyor ona yetiştim. O diyor, bana diyor şöyle şiddetli cebi vurdu diyor. Çünkü o, yani sağlam bir kadındı, güçlü bir kadındı diyor. Beni ittirdi diyor. Benden uzaklaş. Ondan sonra, senin burada duracak yerin yok dedi bana diyor. Ben de dedim ki, aleyhissalâtu vesselâm, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, seni, senin durmanı istedi. Yani daha fazla ileriye gitmeni istemedi deyince kadın Safiye radiyallahu anh'a olduğu yerde duruyor. Ve yanında getirdiği iki tane elbiseyi kefenlemek için Hamza radiyallahu anh'ı kefenlemek için iki tane elbise getiriyor. Onları veriyor oğluna. Diyor ki bu iki kefen onunla kardeşim Hamza'yı kefende. Bana diyor Hamza'nın öldürüldüğü ulaşmıştır. Onu bunlarla kefenle diyor. Zübeyir radiyallahu Diyor ki biz Hamza'yı kefenlemek için iki elbiseyle geldiğimiz zaman Hamza'nın yanında da diyor Hamza'ya yapılan aynı işkence yani müsle, burun, kulak, ağız kesiliyor ya içi, içi yarılıyor vs. bunlara müsle deniliyor uzuvlarının kesilmesine Aynısı ona da ensallığa da yapılmıştı diyor Biz diyor Hamza'yı diyor iki kefenle kefenlemekten yanında böyle Ensari dururken ki onun hiçbir şeysi yoktu diyor. Hiçbir kefeni yoktu. Onun kefeni yokken Hamza'yı iki kefenle kefenlemekten haya ettik. Bunu kendimize yediremedik diyor. Ondan sonra ölçtük, biçtik. Ondan sonra e, birisi uzun çıktı, birisi kısa çıktı diyor kefenlerden. Kura çektik diyor. birini Hamza'yı, diğeriyle de o ensarlı kimseyi kefenledik diyor. Allahu akbar. İşte burada iki kefenle kefenlemenin e, şehidi veyahut da bir kefen, e, kefenlemenin imkan dahilinde müstahap olduğunu anlatıyor. Dördüncüsü şehidin başını örtmek e, daha önemlidir. Ama kefenin e, bulunmadığı durumlarda da başının dışında vücudundan açığa çıkan şeyleri de e, ayaklarını vesaire Diğer uzunlarını da örtmek gerekir. Örtmek faziletlidir. Bu hususta da Habbab ibn-i Eret radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste daha önce de bu hadisi rivayet etmiştik. Biz de aleyhissalatü vesselam'la birlikte Allah yolunda hicret ettik. Yani bu Habbab ibn-i Eret Mekkeli, Medine'ye hicret ettiğini söylüyor. Biz Allah'ın vecihini istemiştik, yüzünü istemiştik. Ve bizim Ecrimiz ücretimiz Allah üzerine gerekli olmuştu. Bizden ücretini yiyenler oldu. Yani e, dünyadayken ücretini alanlar oldu. Eee ve dünyadayken hiçbir şekilde ücretini alamadan gidenler oldu diyor daha doğrusu. Onlardan biri de Musab bin Ümeyr'di. Yani dünyalık bir şey görmedi. Uhud Savaşı'nda şehit oldu diyor. Hiçbir şey görmemişti ve onun da diyor kefenlenecek ancak bir kaftanı, bir parça elbisesi vardı. Biz onu diyor baş tarafına koyduğumuz zaman, başını örttüğümüz zaman ayakları açılıyordu. Ayaklarını örttüğümüz zaman başı açılıyordu. Aleyhissalatü Vesselam buyurdu ki baş tarafını ört. Önce başından baştan. O yüzden baş başı örtmek müstehaptı. Sonra ayaklarından kalan kısmını da izdihir denen oralarda meşhur bir ot onlarla örttük diyor. Radiyallahu anh ve arda. Demek ki e, şehidin kefenin az bulunması durumunda önce baş tarafından kefenlenmesi gerekiyor. İşte ahiretin efendileri bunlar. Hem dünyanın hem de ahiretin. Şehit oldukları zaman kefenleri bile yetmiyor vücutlarına. Allahu akbar. Beşincisi kardeşlerim, alınacak derslerden beşincisi, her ne kadar fakirlikleri, sahabenin fakirlikleri kendilerini zor duruma soksa da sahabenin üstünlüğü ve onların zikrinin yüce olması. Ahmet İbni Hanbel'de rivayet edilen, sahih bir senetle rivayet edilen hadiste Haris bin Mudar'dan geliyor hadis diyor ki biz Habbab'ın yanına girdik diyor. O karnına 7 defa böyle şey yaptırmıştı diyor. Dağlama yani acıdan sıkıntıdan dağlama yaptırıyor. Ve diyor ki eğer ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü temenni etmeyin. Sizden birisi sakın ölümü, ölümü temenni etmesin, istemesin. Sözü olmasaydı ben ölümü temenni ederdim diyor. Allah ne kadar haciz hissediyorsa hah. ne kadar haciz hissediyorsa Allah Allah azze ve celle öyle bir durumda dahi ölümü temenni değil hayırlısı neyse onu temenni etmeyi nasip etsin bizlere. Allah. Ve öyle tavsiye ediyor aleyhissalatü vesselam diyor ki sonra biz diyor Allah Resulü ile beraberken diyor. Allah Resulü ile beraberken benim hiçbir dirhemim yani 5 kuruş param yok. Türkçesi bu. 5 kuruş param yoktu. Şimdi ise diyor evimde 40 bin dirhemim var diyor. Ölürken böyle söylüyor. Sonra kefeni getiriliyor. Kefeni getirilince başlıyor anlamına. Diyor ki Hamzanın diyor Hamza'nın siyah beyaz çizgili kefenden başka bir şeysi yok dedi. O kefeninin halini görünce böyle söylüyor. Hemen dostları, gerçekten Allah yolunda öldürülen, şehit olan, mücadele etmiş kimseler aklına geliyor. Ve fakirliği aklına geliyor. Azizliği aklına geliyor. Onun diye hiçbir şeysi yoktu. Hamzanın diyor başını örttüğümüz zaman ayakları açılıyordu. Ayaklarını örttüğümüz zaman başı açılıyordu. Ve biz onun Hamzanın diyor ayaklarını izdir otuyla örtmüştük. Yani şu halimize bakın demek istiyor. Allahu ekber. Vallahi çok büyük nimet içerisindeyiz. Vallahi billahi çok büyük nimet içerisindeyiz. Allah azze ve celle bize Bu nimetlerden acı bir şekilde hesaba çekmesin, şükrü edayı nasip etsin, hakkını vermeyi nasip etsin ve bizi bundan <gülüyor> sorumlu tutmasın. Altıncısı, şehitlerin, savaş alanında öldürülen şehitlerin yıkanmaması. Aleyhisselatü Vesselam, Cabir'den gelen hadiste bu hadisi daha önce rivayet etmiştik. Onları yıkamayın diyor. Çünkü kıyamet günü her bir yaradan mis kokusu çıkacak diyor. Allah'a okudu. Mis dünyada en değerli, en etkileyici koku mis kokusu. Yaradan öyle bir koku çıkacak diyor ve şehitlerin üzerinde namaz kılmıyor. Bu husustaki fıkhı ihtilafı ve tercih edilen görüşü size geçen hafta söylemiştim. Oraya girmeyeceğim. Evet. <gülüyor> Eğer ki diyor müellif, şehidin cünüp olduğu e, hususunda ittifak edilse bile, herkes bilse bile, o yıkanmaz. Yani şehit, Allah yolunda öldürülen cünüpken öldürülmüş olsa bile yıkanmaz diyor. Çünkü <gülüyor> bu hususta e, muhaddis Muhammed Nasruddin El Albani rahmetullah Aleyh'in Kitab-ül Cenâiz Ahkam-ül Cenâiz daha doğrusu isimli kitabında onun sözünü Onun da İmam Şefkani'den ve Şafi'den, İmam Şafi'den aktardığı sözü aktarıyor. Yani şehit kimse cünüp dahi olsa yıkanması meşru değildir. Doğru değildir. Bu hadisler buna delalet eder. Eğer Hangi hadisler? O daha önce söylemiştim. 2 kişi cünüpken Uhud Savaşı'nda şehit oluyor. Birisi Hazreti. Efendim? Hazreti Hamza. Hamza radıyallahu an, diğeri Hamza radıyallahu an. Bu iki kişi cünüp oldukları halde şehit edildi. İşte bu hadisler melekler hani hani anlattığı üzere melekler yıkıyorlar ya, guslettiriyorlar ya. Meleklerin yıkaması onlara onların kerametinden, onların güzelliğinden dolayıydı. Yoksa, eğer diyor ki Şeyh Halbani Rahmetullahi eğer vacip olsaydı cünüplü bir kimsenin yıkanması ama şehit olan kimsenin tabii yıkanması vacip olsaydı meleklerin yıkamasıyla bu vacibiyet düşmezdi diyor. Melekleri yıkasa bile insanların da yıkaması gerekirdi diyor. Aleyhissalatü vesselam mutlaka böyle bir durumda Onları yıkanmasını emrederdi. Dolayısıyla e, cünüplü bir kimse şehit olursa o yıkanması vacip değildir. Kust vacip değildir. Yedincisi, Kur'an-ı Kerim'in ve onu taşıyanın, yani hafız kimsenin veyahut da ezberi çok olan kimsenin ve ilim taşıyan, ilim sahibi kimselerin fazileti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam defnederken, defin yaparken Uhud'da Kur'an'dan ezberi çok olanı öne geçiriyor. Onu tercih ediyor. Burada da diyor müellif alimin faziletine ve o kimsenin insanlar üzerinde bir takım hakları olduğuna işarettir. Buna bir Derahat eden bir ayet ulema Allah'tan ancak haqila alim kullar korkar. Allah'tan ancak alim kullar korkar. Yani rabani alimler. Bir bir başka ayet kenimde hel ya la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Bilmek bir üstünlüktür ama bildiğini yaşatsan Allah bildiklerimizi yaşamaya nasip etsin. Bir başka hadiste İbadü ibn-i Samit radıyallahu anh, hadisinde diyor ki büyüğüne saygı göstermeyen küçüğüne merhamet etmeyen ve aliminin hakkını tanımayan bizden değildir. Allah'a Allah. emanet Allah. Ama burada yani özellikle misafir kardeşlerimle bir açıklama yapmak istiyorum. Aliminin hakkı derken onun yani her halukarda dediği doğrudur. Her dediği doğrudur deyip Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde hatasını kabul etmemek değil. Kullu <gülü> beni Adem'in hatta'ın. <gülüyor> Her Ademoğlu hata'ın. Hayro'lu hatta'ina ettevâvut. Hata <gülüyor> hatta edenlerin, günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir. Diyor. Yani alim denilince, eli ayağı öpülen, üzerine ondan sonra eğer ...el sürülen, teberruk edilen kimse değil... ...ilminden, bilgisinden, ahlakından... ...istifade edilen demektir. Her dediği doğru anlamında... ...kabul edilen... ...şeksiz, şüphesiz... ...mutlaka bir bildiği vardır... ...yanlış, yapmaz, masumdur... ...diye düşünülen kimse değil. Bu alim... ...böyle bir alim yok, olamaz da. Kim böyle düşünüyorsa... ...öndere hakkında... Hocası hakkında, alim hakkında son derece bir yanılgı içerisinde. Ki böyle düşünen insanlar var. Hiçbir hatasını kabul etmiyor. Hiçbir yanlışını kabul etmiyor. Ne derse doğrudur diyor. Bu burada anlatılan konu değil ha. Yanlış anlarsın nasıl? Alakası yok. Alim bir kimse ilmiyle amil olduğu sürece ona saygı duymak, nasihatini dinlemek, ondan sonra yönlendirmesine göre hareket etmek ona ikramda bulunmak gerekiyor. Yeri geldiği zaman ikramda bulunmak gerekiyor. Budur. Yoksa az önce söylediğim gibi her dediği doğrudur. Ondan sonra her söylenilenin yerine getirilmesi gerekiyor. Eli yüze ayağı öpülmesi gerekiyor. Teberülk edilmesi gerekiyor. Bereket umulması gerekiyor. Her şeysinden hırkasından, çantasından, efendim ayağın Bunlar insanı şirke götüren amelleridir. Allah korusun. Evet, Ebu Musa el-Eşari radıyallahu rivayet etti bir hadiste Ebu Davud rivayet ediyor ve Hasan derecesinde hadis. Saçı başı ağırmış Müslümana Kur'an hamiline hafızına ama Kur'an'ı eee hakkıyla hükümlerini hükümlerini yerine getiren onda hükümlerı hususunda haddi aşmayan ve Kur'an'ı okuyup onunla amel etmekten yüz çevirmeyen Kur'an hamiline Hafiz kimseje ve adaletli devlet idarecisine ikram etmek Allah'a saygıdandır diyor. Allah'a Allah saygıdandır. Bir başka hadiste Kur'an'ın üstünlüğü ile ilgili bir hadis geliyor. Aynı zamanda oruçtan bahsediliyor. Dikkat edin. Abdullah ibn Amr radiyallahu hadis ee, Ahmed de rivayet ediliyor ve sahih. Hakim de rivayet etmiş aynı şekilde. Oruç ve Kur'an ikisi de kıyamet günü kula şefaat edecektir. Allahu akbar. İkisi de şefaat edecektir. Oruç diyecek ki ey Rabbim ben onu gündüzleyin yemekten ve şehvetten engelledim. Şehvetine ve yemek yemesine engel oldum. Benim onun hakkındaki şefaatimi kabul et der diyor. Oruç. Allahu Akbar. Dile gelecek demek ki. Ve Kur'an da der ki ben geceleyin onu uykudan alıkoydum. Beni onun hakkında şefaatçi kılın. Gece kalkıp Kur'an okumak lazım. Gece kalkıp Allah'ın kitabını bir ayette dahi okuyup tefekkür etmek lazım. Peki hocam burada abdest almamıyorsa abdest almadan mı? dersten sonra inşallah onu benim hakkında şefaatçi şefaatçi beni onun hakkında şefaatçi kıldı der diyor. Kur'an da aynı şekilde sahibine şefaatçi olarak gelecek sonra Kur'an sahibi kimse hakkında bir başka hadis çok daha net geliyor Ibn Amr radiyallahu anh Abdullah ibn Amr da Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Diyor ki Kur'an sahibine Oku ve yüksel Dünyada Dünya diyarında okuduğun gibi Tilavet et Senin en son derecen Menzilen makamın Okuduğun en son ayetin Yanındadır Allahum. Bir başka hadiste Ebu Hureyre'den geliyor hadis sahih Hasen derecesinde tirmizi de. Kur'an kıyamet günü getirilir. Ve der ki Kur'an Ya Rabbim onu süsle. Yani sahibini taşıyıcısını süsle. Ona bir keramet tacı giydir. Ey Rabbim onu artır. Ona keramet elbisesi giydir. Güzellik elbisesi giydir. Ey Rabbim ondan razı ol. Der ve Allah Azze ve Celle de, Kur'an sahibinden ama hakkını, hukukunu bilen Kur'an'a göre yaşayan kimseler kastediliyor burada. Ondan razı olur ve der ki oku, yüksel. Her bir okuduğun ayet keremeye bir iyilik vardır, bir hasene vardır. Kur'an'dan vazgeçmeyin. Kur'an'dan ayrı durmayın. Kur'an'a ayıracağınız bir vakit olsun, az da olsa. Kur'an'dan uzak olduğunuz zaman kalbiniz rahatsızlansın. Ben bugün Kur'an okuyamadım. Allah'ın kelamını edemedim diye biraz üzüntülün olun. Bunu düşünün, tefekkür edin. Ben kendi nefsime de söylüyorum. Böyle olalım inşallah. Allah bize bu şuuru versin. Sekizincisi ve sonuncusu, değerli kardeşlerim. Savaşlardan önce ve ölüm anında vasiyet etmenin müstahap olması. Cabir radıyallahu anh babası onu çağırıyor. Daha önce de bu hadisi söylemiştim. Sahih olarak gelen bu hadis Buhari'de. Babası diyor ki oğlum diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bana en değerli en değer verdiğim kimse sensin diyor. Ve ben diyor Uhud'da zannediyorum diyor. İlk öldürülecek, ilk şehit peygamberin ashabından ilk şehit edilecek kimse ben olacağını düşünüyorum diyor. Diyor ki ben bir borç bırakıyorum. Onu öde diyor. Ve bir sürü de kız kardeşleri varmış. Onlara da diyor iyilik hususunda gayretli ol. Onlara elinden geldiğini yap. iyilik yap onlara diyor. Ve sabah oldu diyor Gerçekten de Cabir'in babasının Abdullah'ın dediği gibi ilk öldürülen, ilk şehit edilen bu sahabeydi. Allah, Allah İşte bu oğluna savaştan önce vasiyet ediyor. Buradan delil alıyor. Bir başka hadiste Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'da gelen Buhare'de gelen, Müslüm'de gelen bir hadiste Müslüman kimsenin vasiyet ede edeceği bir şeyi varsa Vasiyet edeceği bir şey varsa, vasiyetini başının ucuna yazılı olarak koymadan iki gece geçirmesi helal değildir. Allah vasiyet edin. Özellikle mal hususunda borç alacak varsa bunu yazın, vasiyet olarak yanınıza koyun. Bu sünnettir. Diyor ki İbn-i Ömer radiyallahu anh, Ben diyor bu hadisi aleyhissalatü vesselam'dan işittikten sonra bir gece geçirmedim ki mutlaka vasiyetim vardı diyor. Alacak, verecek, borç uçusunda varsa bir şey onu yazın. Bunun dışında sünnete göre defnin yapılması için, sünnete göre cenaze işlerinin yapılması için onu da yazabilirsiniz. Bunu ben kendim yaptığım için şu an cebimde hazır Size de tavsiye ediyorum. Çünkü öldükten sonra ne zaman öleceğimizi Allah biliyor. Nice bidat işler işliyorlar. Bundan sorumlu olmamak için vasiyeti yanınızda bulundu. Alacağınız, vereceğiniz varsa da yine vasiyetinizi yazın. Bu sünnettir çünkü. Evet. Allah-u Teala kardeşlerim Bunların hepsinden güzel bir şekilde istifade etmeyi ve hayatımızı aktarmayı nasip etsin. Bizleri, çocuğumuzu, çocuğumuzu, eşlerimizi, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı ıslah etsin. İslam'a göre yaşamayı, İslam'a göre vefat etmeyi nasip etsin. Ve huzuruna şehit olarak, sıddık olarak, salih kimseler olarak alsın dedi. vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina